Nefsin gaflet ve vesvesesinin akışı kalbin zikrine zarar vermez. Zikretmek esnasında gaflet vesvese olursa ona engel olmak ve def etmekle zikretmek çokça müşkül ve zordur. Bunun için hataralar, vesvese ve hayali konuşmalar sarf nazar edilir. Def edilmesine kalkışılmaz. Bilakis haline layık olacak bir tarzda zakir mücerred kalbinin zikrettiğini dinler. Lezzeti tahsil etmek ve üzüntüye girmemek için kalbe gelen gafletin zikirden olduğuna kanaat eder. Bu gerekli bir vecibedir. allah Teala bir kulunun hakkında kalbinin uyarılmasını ve huzur melekesinin husulünü dilediği zaman ona nispeti verir. O vakit lataifle zikrin zamanı olur. Kalbin uyanması ve huzur melekesinin husulünün alametleri tezahür eder. Mesela nefsin hastalıklarında ve bil husus iştihalarında gevşeklik, mekruh ve haramlardan sakınmak, huzur melekesinin ve latifelerle zikretmenin zamanlarına alametlerdir. Lakin latifelerin makamlarını beyan etmeye uzun uza diye izah lazımdır. Şimdi kabul ile dinle, izanla oku, bağlılıkla anla.